Kıymetli Alkım Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamız bizlere tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda bu makam kavramına, makam hal ve vakit kavramlarına e, giriş yapmıştık. Makam kavramından bahsediyordu hocamız. Muhterem hocam dilerseniz e, o makam kavramına bir ayet-i kerimelerden ve Kuş erimi sahnesinden bazı ifadelerle giriş yapmıştınız. Oradan devam edebiliriz. Muhteremciğim, buyurun efendim. Aüz billehi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi Rabbi alamin. Ve salatü ve salam alla Rasulina Muhammedin. Ve alla alehi ve sahibi ajamain. Evet muhterem dinleyicilerim. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, hayrı üzerinize olsun. Makam konusunu gücümüzün yettiği kadarıyla sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Allah bize anlatabilmeyi nasip etsin. Sizlere de anlayabilmeyi nasip etsin. Amin. Efendim, böyle makam sahibi olan bir kimse artık o makamı kullanabilir. Yani Kendisi evet. o hali kendisinde sabitlemiştir, kullanabilir. Evet. Mesela sabır makamına geldiyse evde hanımının bağırmasına sabreder, kadınsa kocasının bağırmasına sabreder. Evet. Bu sabır sahnesinden bir perde. Evet. İş yerinde arkadaşının yaptığı dedikoduya sabreder. Evet. Çocuğunun haylazlığına sabreder. Efendim söyleyim bir araba geçti üzerine çamur sıçradı ona sabreder güler bu sabır, bir sabır makamı oluyor demek ki her yerde sabır olacak her yerde sabır yani 15 20 yerde sabır gösterdim 19. 20. yerde sabır gösteremedim hmm. sabır hala eksik eksik her yerde sabır evet. her an sabır evet. makamda bu olmuş oluyor dervişlik makamı. Evet. Allah uzun ömürler versin. Ha. Ben hayatta olduğunu zannediyorum. Öldüyse de şayet Allah rahmet eylesin. Rahmetli Süleyman Arif Emri Bey. Kıymetli insan. Evet. Derviş meşrep. Derviş. Onun yazdığı böyle dervişlik makamını ben bu şiirde pek çok şiir var da bu şiir böyle gönlüme daha çok yattı. Evet. Onu yetiş da Sami Sultanım ...benim diye uyarlama yaptım. Evet, evet. Şiirde... ...bir derviş... ...şeyhine bağlılığı... ...makam haline getirirse... ...dervişlik makam olur. Peki hocam, bir kimse de... ...şeyhine bağlılık, kuvvetli olur... ...ve dervişlik makam olursa ne olur... ...o makamı kullanabilir. Hmm. Yani ne demek? Konuşmalarıyla, hareketleriyle... ...düşünceleriyle... Halleriyle evet. başkalarını etkiler, etkiler ve başkalarının da dervişlik rengine girmesini sağlar. Evet. Eğer dervişlik makam ise yoksa o kadar kişiye konuşuyorsunuz anlatıyorsunuz haliyle gösteriyorsunuz ama hiç kimse de hiçbir tesir icra edemiyorsunuz. Siz daha dervişlik denen bir makama sahip değilsiniz anlamına geliyor. Evet. Bunun manası bu. Şu Bu şiirde onu bulduğum için hani makam makamı anlatıyoruz. Hocam bize müşahhas, somut, elle tutulur, maddi evet. böyle kolay anlayabileceğimiz bir örnek. İşte dervişlik makamında dervişlik bir yaptım. dervişin yazdığı şiir evet. dervişlik makamını anlatıyor. Ki ben hep etkiler, bunu ben ilahi olarak da e, eskiden çok okurdum. Fakat sonradan ilahi okumak ve ilahiye takılmak da onlarla meşgul olmak... E, dervişlikte bir ara mesafe ara istat sunmuş evet. sürekli e, ilahi dinleyen sürekli e, musikiyle meşgul olanlar e, maneviyat makamının bir yerinde takılı kalıyorlar evet. onun için nakşubendilikte işte, yani ş, bu şey konusunda musiki konusunda tutuş e, duruş biraz e, keskindir keskindir yani sert, sert yani. inkar etmeyiz ama, ama bizde yoktur. Ama biraz daha ciddi yani. Tabii. Evet. Bir, yani inkar etmeyiz. Var. Evet. Ama daha müptediler, yola yeni ısınanlar için, yani giriş okulunda, preparatris sukul dediğimiz hazırlık evet. okulunda olanlar, onların iştahını kabartmak için güzel bir şey. Evet. Ama daha sonra o ağzımıza sunulan elma şekerinin, Hakikati geliyor. O hakikat oluşunca elma şekerine yani musiki ihtiyaç kalmıyor. İçimizdeki musiki dinleye başlıyoruz. Evet. Dışarıdaki musiki başlangıç. Esas senin içinde daha büyük bir kainatın kozmik müziği var. Onu duyduğun zaman dışarıdaki müzi müziğe ihtiyaç kalmıyor. Sami Efendi Hazretleri Anadolu'daki bir konuşmamız da daha doğrusu bir eski e, dervişlerden birisi anlattı. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Sami Efendi buyurdular ki bu gecede bu gece Cenab-ı Allah lütfetti. İnsilah vuku buldu. Evet. Ruh bedenen ayrıldı. Fakiri cennete götürdüler. Cennette Tuğba ağacıyla tanıştırıldım. Ve fi Cennetin yuhberun ayet-i kerimesinin tefsiri. Evet. Tuğba ağacının yaprakları hepsi ney musikisinin sesi gibi ses veriyordu. Ama Tuğba ağacının yaprağı diyor. Hmm. Meyvesi değil yaprak. Bak dikkat edin. Cennet tuba evet. ağacının yaprağı musiki. Evet. Meyvesine. İşte biz meyvesini anlattığımız zaman evet. artık yapraklarla meşgul olunur da. Yani üzerinde fazla durmaya gerek yok. Ama o da bir cennet nimeti olmuş. O da o da bir cennet. Ve cennetin yüperun evet. musiki cennette neşelendirilecektir. Ama merkezi nimet değil. Merkezi nimet Allah'la konuşmaktır. Evet. Ha peygamberimizle sohbet etmektir. Evet. Ya bunlar Misafirlikte sunulan meyve elma gibidir. Biz esas ev sahibi bilemiyoruz olacağız. Evet. Ev, bir eve gittiğimiz zaman evin sahibi bilemiyor. Meşk... Arada bir de elmayı soyup yiyeceğiz. Evet. Bütün oradaki misafirliğimiz elma yemek, armut yemekle geçmeyecek, sohbetle geçecek. Şu elmanın armutun sağlamış olduğu ağız tadının hakikati gittiğimiz misafirlikte tatlı bir misafirliğin oluşması için bir ara istasyon olmuş oluyor. Tabi anlayanlara. Evet. Tabii biraz müşahhas hale getirmek üzere Bu açıklamaları yapıyorum evet. Şiir şöyle Leblerinle evet. emrine amadedir Canım benim Al da bir ile Öldür Haydi cananım benim Yetiş imdada Sami sultanım benim Leblerinle Emrine dedir canım benim, Al da bir bu seyle öldür, Haydi cananım benim, Yetiş imdada, Sami Sultanım benim, Lal olur birden dilim, Bilmem neden görsem seni, Görmesem kalmaz kararım, Dinmez efganım benim, Yetiş imdada, Sami Sultanım benim. Lal olur birden dilim, Bilmem neden görsem seni, Görmesem kalmaz kararım, Dinmez efkanım benim. Yetişim daha da, Sami Sultanım benim. Hasta gönlüm, Çok zamandır iftirakından harap, Olmadım bir lahza rahat, Geçti devranım benim Yaş oldu yetmiş Yetiş imdada Sami sultanım benim Hasta gönlüm Çok zamandır iftirakından harap Olmadım bir lahza rahat. Geçti devranım benim Yetiş imdada Sami sultanım benim Müptelayım, bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten, her geçen gün düştü dermanım benim. Yetişim da. Sami Sultanım benim. Sami Sultanım benim. Müptelayım, bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten, her geçen gün... Düştü dermanım benim, Yetiş imdada, Sami Sultanım benim. Yok teselliden nasibim, Vermeyin zahmet bana, Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım benim, Yetiş da Sami Sultanım benim. Yok teselliden nasibim, Vermeyin zahmet bana Etmeyin bunca eziyet azm hicranım benim Yetiş imdada Sami Sultanım benim Kan tutar sen her bakışta Kastedersen canıma Yârimi sar Merhem ol da akmasın kanım benim Yetiş da, Sami Sultanım benim Kan tutar sen her bakışta, Kast edersen canıma, Yârimi sar, Merhem ol da, Akmasın kanım benim, Yetiş da Sami sultanım benim, Arif emre, Her ne etsen razıdır fermanına, Sahibimsin hem efendim, Hem de sultanım benim, Yetiş da.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 Arifemre her ne etsen razıdır fermanına sahibimsin hem efendim hem de sultanım benim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahali Muhammed. İşte dervi, bu dervişlik makamı, dervişlik makamı bu olmuş oluyor. Bu durumda olan, bu şiiri yazdırabilecek ruha sahip olan konuştuğu insanlarda derviş olma Evet. Fitilini yakar O ateşi alevlendirir evet. Yoksa alevlendirmesi mümkün değildir İşte makam bu oluyor Daha önce hal bizi kullanıyordu evet. Haller sabitleşti Makam oldu Bu sefer biz Sabır kullanır hale geliyoruz Hani i̇bn Furek El-İbane adlı eserinde anlatıyor ya evet. Aşık öyle bir sabretti Aşıklarda öyle bir sabır var ki Aşıklarda aşkın kadar sabrın olur ...imanın kadar sabrın olur. İman yok, sabır yok. İman ve aşk var, sabır var. Aşk, aşık... ...öyle bir sabır etti ki... ...sonunda sabır... ...aşıkın sabrına... ...ey aşıkın sabrı... ...ben sabırım... ...bana yardım et dedi. Aşıkın sabrı, sabra... ...dedi ki... Sabret. sabret, Sabret. Yani... Öylesine ki sabır bir arkedir. Bak evet. dikkat edin. Aşıkın sabri arkenin de arkesidir. Yani ikinci evet. latayun, ta'iyyün evet. determin yani second determination diyoruz. Yani ikinci ta'iyyünde evet. ayağın sahibi ki es sabur isminin hakikatine ulaşmış. Artık onu yaşıyor. Evet. Yani o sabır es sabur isminden çıktı. İç çıktı kaynağa gitmiş oluyor. Evet. İşte aşık ...o ilk kaynağa gidebilen adamdır ve... ...makam olmuştur. Makam olabilmesi için... ...biz bütün Allahü Teala'nın bizde meknuz bulunan... ...ve halife olmamıza sebep olacak... ...99 tane esma potansiyel... Evet. ...açılım bekleyen... ...kinetize olmayı bekleyen o... ...yapısal kabiliyetlerimiz, potansiyellerimiz... Evet. ...zikrullah ile... ...ve zikrullahın sağladığı iman büyüklüğü ve aşk ile... ...açığa çıkacak... İşte açığa çıktığı zaman artık onu kullanmaya başlıyoruz. Daha önce o bizi kullanıyor. Sabırımızın altında eziliyoruz. Evet. Şimdi sabır bizim altımızdan eziliyor ve sabır bizden yardım istiyor. Yardım. Eskiden biz sabırdan yardım isterdik. Şimdi sabır benden yardım istiyor. Sabır kuşatmış oluyoruz. Yani. Sabırı kuşatmış oluyoruz. Evet. Sahibi oluyoruz. Önce o biz sahipti. Hal sahibiydik. Telvin ehliydik. Şimdi temkin ehli olduk. Evet. İşte mesela dervişlik de bir makamdır. Evet. Dervişin makamı için yazmış. Leblerinle emrine amadedir canım benim. Al da bir bu ile öldür. Haydi cananım benim. En sonunda evet. Arif Emre her ne etsen razıdır fermanına sahibimsin hem efendim hem de sultanım benim. Yetişim daha da Sami sultanım benim. Döktürüyor. Evet. Okunuşu ...yazılışı, manası... ...bestesi, güftesi... ...hepsi etkiliyor. Okuyan da etkiliyor, evet. okunan da etkiliyor. Bu şiiri ben... ...fakir, 1990... ...89 senesinde... ...2002 senesine kadar... ...bütün sohbetlerin başında... ...arasız olarak... ...tam 13 yıl okudum bunu ben. İlahi olarak okudum. Böyle şiir değil. Evet. Hala okuyorum. Eski lezzet kalmadı. Çünkü... O bir ara istasyonmuş. Geçirdim o dönemi. Yani şimdi şiir ve ilahiye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü kendim ilahi olmuş gibi hissediyorum kendimi. Allah razı olsun. Ama o zaman bu ilahiler beni kullanıyordu. Ben bu ilahileri kullanıyorum şimdi Allah'ın izniyle. Evet. Nasıl? Çünkü bu ilahi hangisini okursam okuyayım. O güzel şiirler içimde zaten var. Hazır buluyorum. Eskiden hmm. hazır değildi. Besleniyordum. Artık ben besliyorum. Evet. Mana benden çıkıyor. Ne manası? Bu şiirlerdeki, burada ifade edilen in, aşk üzerinden arkezi bizde yansıya veriyor etrafa. Evet. Hemen etki ediyor. Ama daha önce çok etki aldım. Yedik, yedik, yedik. Aşkın rengine boyandık. Ama o renge ben şahsen boyanmış değilim. Ama ihtiyacım kalmadığı için şiirlere ihtiyacım kalmayışından artık onun rengini aldığımı ...anlıyorum. Yoksa almış değilim. Ama ihtiyaç duymuyorum artık hmm. bu şiirlere. Evet. Bir ara dönemmiş. Onun için yeni başlayan dervişler... ...sabahtan akşama kadar ilahi dinler. Onu dinleyene kadar aç... ...elmalı tefsirini banta koy. Biliyorsun banttan... Evet. E, ...internetten Tabii. dinleniyor. Akşama kadar bir Çok elmalı yani. tefsiri... ...o dinle. Veyahut da kuşeyri... ...risalesini teypten... ...bilgisayardan dinle veyahut Kur'an aç dinle. Radyo Hadis yereller evet. oku. Tabii, He, evet. bunları dinle. Tabii. Çünkü bunun şiirden daha üstündür Kur'an-ı Kerim. Evet. Hadisler o hikmet kitapları. Yani anlatmak istediğimi bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Başlangıçla lazım. Evet. Ama ileri seviyelerdeki insanların çoğu hep mübtedi olduğu için, başlangıçta olduğu için ilahi kasetlere çok satar. Çünkü her daha başlangıçta ...murakabe dersine gelmiş... ...hala ilahi dinlemeye meraklı bir derviş... ...ha demek ki daha... ...murakabe dersinin sahibi değil... ...bunu oradan anlıyoruz... Evet. ...murakabe dersine gelen bir kimse... ...kendisi artık ilahi oldu... ...kendisi şiir oldu... Evet. ...makam bu olmuş oluyor... Doğru. ...ve dervişlerin çoğu... ...murakabeyi de bitirse ilahi meraklısın... <gülüyor> ki önümüzdeki mürşid Kamil'de... ...bu merak yok... yok. ...bizde yok... Bakıyoruz yolun önemli temsilcilerine yok. Ha, bir ara bu ihtiyaç oluyor. Ama ondan sonra e, uğraşmak Demek ya tekamül etmediğini gösterir bir insanın ve hatta işte daha bir epi alacak mesafe, mesafe var. Onu ifade Mesafesi eder. Gösterir, evet. Onun için söylüyorum biz Anadolu'da gittiğim yerde Allah razı olsun eskiden daha çok davet ederlerdi. Şimdi pek eskisi gibi davet olmuyor. Yaşlandım. Yaş 70 oldu. Artık e, sağlık, e, gidemiyoruz. Bunları anlatıyorum ben. Evet. yani bunun yerine Allah zikirine devam edin Kur'an tefsiri okuyun, hadis okuyun Mürşid-i yazdığı pek çok kitap var onu bir hat medin, ne kadar güzel kitaplar, Tabii. hemen hemen hiç yanlışsız diyebileceğimiz kitaplar Kesinlikle. bunları okumakla vakit geçireceksin. <gülüyor> zevk bunlardan alınacak, mana zevki alınacak, İmam-ı Gazzali'nin ihyası, Mevlana Hazretleri'nin mesnevi manevisi, bu gibi eserler daha ne çok, pek çok kitaplar var Urul ül Beyan tefsiri işte kadı yazın şifa şerifi şifa Şerif. bir Buhari Şerif okuyacağız. Bunlar da meşgul olacak mana zevk. Evet. Mana zevkinden gelen sarhoşluk, daha olgun bir sarhoşluk. Bu ilim üzerine, ilim olmadan meydana gelen manal yani ilim manasının, ilim üzerine meydana gelen mananın sarhoşluğu. İlim olmadan meydana gelen mana sarhoşluğundan daha kuvvetlidir unutmayın. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük evliya olduğuysa ilim üzerinden meydana gelen mana o mananın sarhoşluğu. Halk ilimle meşgul değil. İlim yok. i̇lim yok. İlimsiz mana oluyor. Tamam o da doğru, yanlış değil. İlimsiz manadan meydana gelen sarhoşluk insan Abdülkadir Geylani seviyesini çıkaramıyor. Evet. El Alim ismi ve fakr kullu'lzi ilmin alim ilmin yukarı doğru sıçratıcı özelliğine sahip olarak Yusuf suresindeki bu ayet ve fevka küllezi ilmin alim her birinin üzerine bir belem var ilim yukarılara doğru sıçratır evet. ifadesi bize bu sözleri söylemeye mezbur kılıyor e, ilim olmadan yapalım. olmaz evet. Seri sakati yeğeni Cüneyl-i diye önce tefsir fıkı, hadis okuduğu, muhaddis ol alim ol ondan sonra o ilmin üzerine tasavvufu mana ilmini yükle diyor evet Oradan meydana gelen sarhoşluk, olgun sarhoşluk. Günümüzün derüşleri kitap okumuyor. Evet. Okumadığı için ilme bağlı olarak mana yok. İlme bağlı mana olmadığı için seviye hep aşağılarda geziyor. Yukarıda da gezmiyor. Evet. Ve Bu çok önemli. Çok Bu konuştuğum konu çok önemli. Çünkü e, devrişlerin şu anda takıldığı konulardan, önemli konulardan, 3-5 tane konu var. Bir tanesi de bu konu. ...onlarla meşgul olana kadar... ...git Filistin davası ile meşgul ol... ...git Kudüs davası ile meşgul ol... ...yani Müslümanların güncelleri ...ara kanla meşgul ol... ...git gıda topla... ...git oralara para topla... ...git fakir Suriyeli muajirlere yardım et... ...aksiyon adamı ol... Evet. ...içine kapan... ...kendi melankoli... ...evinde iş yapıyor, oturuyor, kalkıyor... ...iş yerinde bir zombi hayatı gibi... ...robot hayatı gibi hayat yaşıyor... Ve öyle bir da tekamül ettirmiyor dedikoduya bulaşıyor böyle bir hayat insanı dedikodu dedikodu bir insanın manen olgunlaşmadığını gösterir evet. dedikodu yapmayan insan ol, artık olgunlaşmış demektir ve olgunlaşan insan da dedikodu yapmaz Murakabe dersini bitirmiş akşama kadar dedikodu yapıyor ha, demek ki murakabe dersi diye bir şey yok onda bu o manaya geliyor çünkü mürakabe dersini Meş, meşgul olan bir kimse artık dışarıyla uğraşmayı bıraktı. Kendisiyle uğraşıyor. Kendi hesabını verecek. Evet. Ahirette karşıdaki insanın hesabını Allah sana sormayacak. Sana senin hesabını soracak. Sana ikra kitabike ve kafa binfesike el yevme aleyke hasiba. Oku kitabını. Kitabını oku. Sen yazdın. Sen de yaparak onun kitabını, bunun kitabını merak ediyorsun. Ne zaman kendi kitabını merak edeceksin? Evet. Sıra ne zaman sana gelecek? İşte ders mürakabeye geçtikten sonra dervişte hala dedekodu varsa daha mürakabe dersinde değil daha kalp dersinde ve yeni başlamış preparatris school, elementaris school, ilkokul birinci sınıf kreşte olabilir ve dedekodu yapan insanların dikkat edin evet. intelektüel kuantitesi dikkat edin sosyal olarak başkalarıyla uğraşan insanların intelektüel kuantisi 6 7 8. Evet maalesef. Yaşındaki çocukların seviyesinde. Evet. Yani ufak çocuklar çekemez, kavga eder. Efendim söyleyeyim, tartışır, binnem ne yapar diye vesaire basit şeylerden. Ve basit şey, problem değil, o hale geliyor. Öyle oluyor. Halbuki ...o olgunlaşmış terviş ufak tefek şeyleri aldırmaz, evet. önemsemez... Hedefine ...nefsiyle alakalı... ...o bir Allah var, bir de kendi var... Evet. ...kulluğunu yapmaya çalışıyor... ...sosyal bazda Filistin, Kudüs, Arakan bunlarla evet. meşgul olur... ...bireysel bazda da secde kapanınca, kapanınca da ağlamaya çalışır... Evet. ...secde ağlarken de döner bakar... ...bizim Türkiye'mizin problemlerine arada bir de bakar... ...Türkiye'nin acaba bor, boraks madenini İngiltere mi yiyor... ...Amerika mı yiyor, Yahudi mi yiyor... ...Almanya, Fransa... ...bir yandan da ona bakar... ...onlarla müşkul olurken de gönlü Allah'ta olur... Evet. ...hem afak hem enfüs... ...biz orta ümmetiz. ...aynı anda olacak... İkisini tevhid edeceğiz... ...kesiret ve vahdeti... Vahdette kalırsan cık, olmuyor... ...kesirette kalırsan olmuyor... Evet. ...aynı anda hem vahdet hem kesiret... ...30 numaralı... ...Nur Suresinin Ayeti Kerimesi... ...Estaizu Billah ve ve ve Dünya işlerini alışveriş yapar ama kalbi Allah'a bağlı. Allah sabitiyle beraber alışveriş ve dünya değişkenliğini yaşar. Alışveriş sabit, Allah değişken olmayacak. Şu anda modern zihniyet ve modern İslam zihniyeti, anteriel, akademisyenler daha yormak üzere dünya işleri, sosyal işler. ...merkeze konmuş... ...halbuki merkezde Allah olması lazım... Evet. ...iman olması lazım... ...aşk olması lazım... Onu ...o derse hiç çalışmıyor... ...işte Müslümanların genel problemleri... ...tamam güzel ama çevre durum merkez değildir... Evet. ...sende önce iman isteniyor... ...birinci şart iman... Evet. ...meleklere iman bilmem ne... ...Müslümanlara yardım var mı? Var ama merkezde değil... ...yardım, hizmet, koşuşturmak... ...bunlar da bu yüzden merkeze konulursa... ...hizmete hizmet etmek... Yani hizmet putlaştırması denen olay yaşanıyor. Tısavvuhu beğenmiyor. Çünkü diyor şeyle e, Filistin ve Kudüs davasıyla ilgilenmiyor diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Yanlış anlıyor tabii. tabii. Merkeze koyuyor tabii, onu. Tabii Merkez Problemimiz ama merkez Allah. Evet. Sırf ona boğulur. Allah'ı ihmal edersen, ibadetlerdeki huşuyu kaybedersen iman inşasını kaybedersen, kendini adam olmayı kaybedersen o davalarla uğraşmışsın ne yarar? Önce sana sen sana sen sorulacaksın. Kudüs davasından önce sana sen sorulacak. Kendini insani kamil yaptın mı? Allah'ın halifesisin. Allah'ın halifesi en güzel peygamberimiz. Yaşantın tam onun yaşantına benzer mi? Bunlardan soru var. Merkez bu. Evet. Etek murunun nasi bil birr ve tensevne enfusul. İnsanlara şu iyiliği yap, bunu yap, onu yap diyor. Hep başkalarına emrediyor. Kendini unutuyor diyor. Kendini unutuyor. Diyor. Biz durmadan ikincisi yapıyoruz. Aman onu yap. Peki sana ne zaman gelecek? Böyle bir kaygımız, böyle bir problemimiz yok. O denge. Hem ora koşacağız, hem buraya. Hem kendimiz, hem o, hem afak, hem menfüs, hem kesret, hem vahdet aynı anda olacak. Evet. Peygamberimiz sabaha kadar ağlıyordu, akşama kadar onun hastasıyla, bunun fakirliğiyle, ilimle, toplumsal e, liderlikle, savaşlarda komutanlıkla, aile reisliğiyle, değil mi, meşgul oluyordu. Evet. O da var, o da var. Bizde aile reisliği, toplumsal olaylar, hizmet var. Fakat peygamberimiz gibi gece her gece saat altı saat teheccüh namaz kılma yok bizde. Peygamber iki saat, zaten bir üç saat. O da uyku değil. Tenâme aynâne yine yenâve kalbi, Göz uyur, kulak, gönlüm, aklım uyumazdı diyor. O da bir saat. Altı saat her gece peygamber ayakta. Evet. Bizde var mı? Yok. O zaman ne olacak? Dışa, dışta kaybolduk, çevrede kaybolduk, periferide kaybolduk. Santral merkezde Allah'ı kaybettik. Pardon, merkeze daldık, çevreye daldık, merkezi kaybettik. Evet. Halbuki merkezde de olacağız, çevrede de olacağız. Ama merkez, iman her şeye önce. Önce iman gelir. Evet. Ondan sonra Filistin davası ki Ben iman olduktan sonra Filistin davasına hizmet etmemişim. Ne yapayım bana? Şu görüyorsunuz cemaatler önemli bir kısmı kendi liderlerini putlaştırıp Allah'a imanı ikinci plana attılar. Kur'an-ı Kerim'de bunu yapma diyor. Benim liderim diyor bunu yap diyor. Ama aykırı yapmaman lazım. Evet. Yani Kur'an mı haklı senin liderin mi haklı Benim liderim haklı Kur'an aksız diyor Aç başını gir okula diyor Öyle oldu yaşadık biz bunları evet, Ona yorum yapıyor işte bu, zamanımızda Böyle olacak da genç şey de Şu olacak da bu olacak da gül mevsimi gelecek de Bir sürü bir şeyler konuşuyor Ama Allah'ın ayetini çiğniyorsun oğlum sen Şeriatın bir emrini Kur'an-ı Kerim'in bir emrini çiğniyorsun sen yahu Allah korusun evet. Toplumu kurtaracağım diyorsun Allah'a toplumu değil önce kendini bu kurtar diyor de muran Zibilbey'e tensivne enfüsöküm. Bu bu devirde yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Allah selamet versin. Müslümanların durumu bu. Allah korusun hocam. Sufiler bir makama ulaştılar. Evet. Mesela daha önce daha sonra tevekkül makamına ulaşmış ama daha önce sabır elde etmiş. Sabır elde edince tevekkül makamı meydana gelmiş. Evet. Şimdi tevekkül makamına yükseldiğim sabırı bırakayım mı? Yok. Bir makama ulaşmak geride kalan makamla ilişkiyi kesmek manasına gelmez. Aksine daha önce kazandığımız es Sabur isminin arke olarak bize yansıdıktan sonra ortaya çıkan kazanımlarımızı hayatımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Devam etti. Sabit. Bitti. Esma-yı sabitliği bizde ortaya çıkacak. Ahlak olarak eylemlerimizde, fiillerimizde, düşünümüzde, sezişimizde ve kavlimizde ve ahvalimizde görülecek. Evet. Devam. Sabra devam. Tevekkül bitti, teffiz makamına geçtik. Daha yukarı makam. Tevekkül bırakalım mı? Yok. Yine devam edecek. Sonuna kadar devam edecek. Yani bu bir ahlaka dönüşüyor bizde o zaman. Yani sabit. Yani sabit oluyor. Sabitleşmiş. Ahlak oluyor. Hı. İşte insan kamil demek inni ca'ilun fil ardi halifeten. Yani o halife kelimesi de e, Bugat'ta İbn-i baktığımız zaman keçinin memesi iki tane olur biliyorsunuz. Ne? Bir tanesini sağıyoruz. ikinci boşta duruyor. Öbürünü yavrusu emecek. İçinde yavrusunu emziriyor. O ikinci meme esas memenin yedeği oluyor. Yani yerine geçiyor. Ona halife deniliyor dikkat edin. Evet. Keçinin ikinci memesine Hadi. halife kelimesi kullanılıyor. Halif kelimesi kullanılıyor. İkinci. Evet. Yani. Halife hemen arkadan, arkadan gelen. gelen. Hemen arkadan ama. Böyle arkada mı 5 metre arkada evet. değil. Hemen peşinden. Hemen peşinden arkadan geliyor o manada. Evet. Bu durumda bizim tısavvufta birinci makam tövbe, sonuncu makam da ubudiyet kulluk makamı. Demek 69 makam 70. makamın inşası için lazımmış. Nedir? Kul olmak. Bitti. Tasavvufun amacı kul olmak. وَمَا خَلَقْتُ لِجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak bana kul olsunlar diye yarattık diyor. Son makam bu başka yok. Yani, yani üst seviye kuluk. Kul tasavvufun amacı da bu başka bir şey değil Allah'a yakışıklı bir kul yetiştirmek evet. kaliteli bir kul yetiştirmek donanımlı bir kul yetiştirmek bütün dava bundan ibaret o da Allah'a kul olabilen bir kimse Allah'a kul olabilmek için onu iyi tanımak lazım evet. marifetullah yani biliyorsun şeriat var arkasından tarikat var arkasından hakikat var en sonunda marifetullah var evet Muarfetle ibadet makamı. Yani liyabudun ona giriyor. Siz en son makama geldiniz Vahit Bey. En son makamdasınız. Ama ilk makamdaki töbe vardı. O hala var sende. Tabii. Töbeyi kaybettin mi? Yo, Son makamda da olsa töbe olacak. Sabır olacak, tevekkül olacak, cömertlik olacak. Kazandın o. Hepsi devam edecek. Hmm. Bıraktığın an hepsi birden yıkılır. Varsa hep beraber var. Yoksa hiçbirisi yok. İnşa olduktan sonra evet. ama. Ama inşa olmadan. Diyelim ki ben 99 isimden 64'ünü inşa etmişim. Ee, geriye kalmış 35 tane makam. Bu 35 makam daha elde etmediğim için o eksiklik ayrı bir eksiklik. Bir de makamların tamamı elde ettim. Evet. Ve elde ettikten sonra bir veya iki tane kaybettim. O daha büyük eksiklik. Evet. Hepsi birden yıkılıyor. Onun için kulluk gittikçe devam edecek. Kulluk asla bırakamayacağımız bir şey. Ama aradaki o geçtiğimiz istasyonlar, yapılandığımız bakamlar, onlar da varlığını yine aynı hassasiyetiyle, aynı titizliyle varoluşunu ve varlığını devam ettirecek. Kazan, kazandıklarımızı kaybetmeyeceğiz. Şimdi. Kaybetmeyeceğiz. Olay bunlar haberi. Hala kulda olsak eksiğimiz olacağız. noksanımız evet. olacak evet. ve tövbe edeceğiz. Evet. Efendim az önce Allah'ı düşünmeyi unutmuştum. Hadi bir tövbe edeyim diyorsun. İnnehu yuğanu ala kalbi le estağfiren ta'ala fi kulli yevmin sebe'ine merreten bazen olur kalbim bulutlanır. Yani kederlenir. Dünya düşüncesine dalarım. Yani Allah'la irtibatta kaybolmaz da İrtibat zayıflığı meydana gelir. İrtibat zayıflığına estağfurullah derim diyor peygamberimiz. Kalbin bulut kaplar diyor. Ece, i̇rtibat zayıflaması yani. Güneş ışığı tam gelmiyor, yarım gelir diyor. Hmm. Abi tam gelmesi lazım diyor. Yani i̇stiğfar demek ki onları def ediyor bulutları. Demek ki istiğfar, bulut, Allah'la senin aran giren bulut, günah olur. bulutlarını def etmek. Hmm. Güneşi görmemiz lazım. Evet. Güneşi, güneş'e en aşık, bütün çiçekler güneşe aşıktır. Güneş'e en aşık çiçek zeytindir. Soğukta yetişmiyor değil mi? Evet. En makbul e, zeytin de böyle tepe'nin doruğunda doğan güneşi, tepedeki güneşi, batan güneşi bir gün içinde güneşin her türlü pozisyonunda her ışığını her vakitteki ışığını alan zeytinin ağacının zeytin ağacını, zeytin'i çok makbul. Evet. Onu da anlatıyoruz işte söylüyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'de vettiğini ve zeytünü diye zeytini emni diyor. İncir, gündüz, dünya yaşayacağız. İşlerimizi yapacağız. Oraya buraya koşuşturacağız. Pek çok işimiz var. İncir, glukoz lazım beyne. Beyinle biz bu dünyayı da yaralıyoruz. Evet. Ve tini gündüzle alakalı. İncirin rengi beyaz. Ve içinde çekirdek çok. Yani dünya işleri. Gece olduğu zaman da e, zeytin de ve zeytün ikisine de Allah yemin ediyor. O da bir meyve. O da meyve. Zeytin de meyve. incir, şey, incir de meyve. Bu... Kur'an-ı Kerim'de 35 numaralı Nur Suresi'nin Ayet-i göre yekâd-ü önce bir zeytinin yağı anlatılıyor. Ondan sonra kendisi anlatılıyor. yudu'yu ve leu lem temses sunar. Ondan sonra nurun ale nur. Ondan sonra etli kısmı anlatılıyor. Zeytin yağı ziya çıkartır. Zeytinin içindeki zeytin olarak dediğimizin içindeki yağ ve ne? etli kısmı kara aşkın Ateşi, aşkın nurunu Kalpte bir aşkın var Nuru var evet. Ama o aşkın ateşi Karaciğerdedir Aşk kalpte ateşi Karaciğerdedir İngilizce'de onun için karaciğere Liver derler Lever. Hayat veren anlamına geliyor Yani nur Ayet-i Kerime ne diyor Yedikler Yudu'yu velevlem temsestu nar Nar diyor Nur nala nur, nur, nur diyor kalpteki nur ve karaciğerdeki nur aklımızla alakalı nurdan daha sofistike, daha ince, daha transcendental, daha müteal, daha ulvi, daha yüce çünkü nur narı söndürür. Kalp ve karaciğerdeki meydana gelen aşkın kendisi ve aşkın ateşi Cehennemin üzerine kurulmuş Sırat Köprüsü'nden geçerken cehennem haykaracak. Ey mümin çabuk geç. Çabuk Buhari hadisi bu. Senin nurun benim narımı söndürüyor diyecek. İşte kalp ve karaciğer, zeytin onunla alakalı. Ve çekirdeğe tek. Geceleyin uyuyup Allah'a gidiyor herkes. Evet. Uymayıp namaz kılıp tesbih çekiyoruz yine Allah'a gidiyoruz. Gece teke gidiyoruz. Gündüz çoğa gidiyoruz. Fıtrat gece teke gitmek üzere yatmış Allah. Onun için saat 11'lere, 12'lere, 1'lere kadar siyasi programlar, dizi filmler, televizyonda haberler, yorumlar, tartışmalar bunları izlememek lazım. Gece karanlık oldu, zeytini yiyeceksin, teke ulaşacaksın. Çünkü zeytinde nur var. Evet. Zeytinin yağıyla beraber oluyorsa nur var. Sırf zeytinin yağında nar var ve akıl kabiliyetini geliştiriyor. Peygamberimiz haftada bir defa yapılmayan sünnet söylüyorum böyle konferanslarımda. Herkes ağzını açıyor, dinliyor. Ama böyle bir sünnet var. Haberi yok Müslümanların. Derüşlerin bile haberi yok. Haftada bir defa banyo yaparken kafana bir zeytinyağı süreceksin ve hatta iki haftada bir bu saç zeytiniyle yağlanacak ve beyine, korteks tabakasına kadar gidecek damarlarla. Evet. Ve o nöron hücrelerini benze nöron hücrelerini yani sinir hücrelerini besliyor. Alzheimer hastalığına ve diğer işte bir takım e, hastalıklar var biliyorsunuz. Onların medena girme engel oluyor. Bu zeytinyağlı sabun kullansak... Zeytinyağlı sabun ikinci dereceden zeytindir. Yani, evet. Ama faydalıdır. Çünkü diğer kimyevi sabunların hepsi deriden içeri giriyor. Evet. Ve girdikten sonra karaciğere gidiyor. Karaciğer atamıyor. Atamayınca ihtiyarlıyor. Deterjan kullanmayın. Hı -hı. Sadece zeytinden yapılmış. Saf zeytin, başka bir şey değil. O kaba kaba köylülerin yaptığı böyle şeyler vardır. Beğenmesiniz. Böyle yeşil sabun derler. Evet, Ay hakiki sabun o işte. Evet. Onun dışında hiçbir deterjan malzemesi kullanmayın. Çünkü karaciğere hmm. kadar gidiyor. Karaciğer ondaki hmm. zararlı maddeleri, toksinleri atamıyor. Atamayınca da ihtiyarlamaya başlıyor. Sen şu anda 42 yaşındasın. Karaciğerini görüyorum ki 55 yaşında ...senin esas yaşın 55-42 değil. Onun için o deterjanlar... ...briyantinler... ...asla deriye temas etmemesi lazım. <Gülüyor> Ve çamaşırların da... ...deterjanlarla... ...çamaşır makinesinde yıkanmaması lazım. İşte eski usul... ...kille yıkanacak. <Gülüyor> geçti, Ve geçti. yeşil sabunla... ...işte ah, bilemiyorum... Evet, tamam. ...insanoğlunun sağlıksızlığı... Tamam. ...karaciğerinden geliyor. Kullandığın o sıvı sabunu kullanıyorsun... ...deri vasıtasıyla... Kana karışıyor. Kandan da karaciğere kara gidiyor. Karaciğere kara de kalıyor. Atamıyor o toksit maddeyi. Atamayınca karaciğer ihtiyarlıyor. İhtiyarlaması senin ihtiyarlaman manasına geliyor. Allah bu insan bedenini 110 ile 130 sene arasında yaşayacak şekilde dizayn etmiştir. Program budur. Ama biz 70-80'de beden denilen elbiseyi e, paçavraya çevirip mezar çöplüğüne atıyoruz. O zeytini böyle hep aklıma geliyor da. Bak bir tane çekirdeği var. Gece tekle uğraşacağız. Uyuduğumuz zaman teke gidiyoruz. Çünkü evet. Zümer suresi 42 no'lu ayet ekmesine göre ölüyoruz. Ölmek teke gitmek, Allah'a gitmek değil mi? Allah yetefen enfusahina mevtaha velletu lam ve yursilul ukhra in fi Bir insan öldüğü zaman ve uyuduğu zaman Allah onu vefat ettirir diyor. Ölen kişi de vefat ediyor. uyan kişi de vefat ediyor. Ama gecenin sonunda tekrar dünyaya dönüyorsun. Evet. Ama vücuttan ayrılıyor ki. emske ve Ersele fiili kullanmış aynı ayette. Öleceklerin ruhu imsak ediliyor. Ölmeyeceklerin ecelin müsemmasına kadar ruhu bedenine yollanıyor. Evet. İşte uyusak da, zikir de çeksek, namaz da kılsak biz yine Bire gidiyor gece istesek de istemesek de Bütün insanlık uyuyor Bire gidiyor yani evet. Çekirdek zeytinde bir Onun için zeytin sabah yenmemeli Zeytin akşam yenmeli akşam. Hmm. Haftada bir defa kafamıza zeytinyağı sürelim Beyni besliyor Korteks kasındaki nörofibrinlerdeki O biyoelektrik Akımına güç destek veriyor Haftada bir defa Bir saat zeytin yanlanmış saçını bekle böyle Bu, şey, bu şekilde dur Saç dikkat edin Peygamber sünneti bu. Yani önce zeytinyağı sürü, ondan sonra banyoya gireceğiz? Yani bir saat bekleyeceğiz. Be bek bekleyeceğiz. Yarım yani saat bekleyeceğiz, on beş dakika. Yani saçımız bir zeytinyağı görürsünüz, evet. sünnet. Faydası da bu. Ben faydası diye değil, evet. sünnet, sünnet olsun oldu. diye yapın sünnet diyorum. Bana faydası var diye pragmatist, ütületeriyen bir tavır sergilenmesi, dininin pragmaya, faydacılığa dayanılmasını kapitalist İslam anlayışı ...savrulmuş İslam anlayışı olarak telakki ediyorum... ...sünnet olan her şeyi bizim faydamıza zaten... Bitti. ...ben fayda... Bak, evet. peygamberimiz yaptı, yaparım... Evet, ...selamünaleyküm bitti... Evet. ...ve modern bilim bunları daha yeni keşfediyor... ...yeni yeni bunlar çıkıyor... ...ve düşünün... ...yani... ...güneşle barışık yani... ...güneşle barışık, en barışık bitki zeytindir... ...en barışık... ...o da güzel... ...ve bunun üzerine Allah yemin ediyor... ...niye acaba... Zeytin kelimesinde vav harfi var. Zeytun diye geçiyor. Vav harflerin, harf biliminde bizde tasavvufi olarak vav ölüme işaret eder. Evet. Ye hayata. Ve tini. Ti, i diye çekiyor. -i. Öbürü tu diye çekiyor. Ve zey, tu evet. i̇şte Çekiliş halinde. Zeytun. İ veya u. I varsa hayat demektir. U diye çekiliyorsa zi, tu u. Öbürü evet ti. Bu birisi hay kelimesindeki hayatı ifade ediyor. Zaten hayye, hayyeye, hayyeye, yaşamak. O da iki yeden meydana geliyor. Evet. Mevt kelimesinde biliyorsun vavdan meydana geliyor. O da vav. Wow. Ne kadar ilginç ki arasında elma el -ma u, su kelimesiyle el mevtu ölüm kelimesinin kökeni aynı. meve e veya mevve ya, su kelimesiyle, hmm. Elma mau kelimesiyle, el kelimesinin orijini mim, vav ve he'dir. Veyahut da mim, vav ve hemzedir. Yani su ve ölüm. Musa İkisi, ismi de aynı. İkisi de bakın aynı kökeninden geliyor. Evet. Yani aynı köken. Su ölüm demek, ölüm su demek. Aynı kelimeden geliyor çünkü bunun üzerine ayrı bir konuşmak tabii, yapmak Allah, lazım burada ya, o, evet, zaman evet, olmadığı için tabii. kısaca baypas yaparak geçiriyoruz burada yine böyle duygulanmaya vesile oluyor rahmetli e, Musa Efendi Hazretleri Kuddise Surru Azerbaycan'da sohbet ederdik otururduk çay içerdik Mehmet Arslan Evet. Mehmet değil Mehmet Arslan o zaman onların dilinde Mehmet, Mehmet Arslan e, şair duyuşlu bir adamdı o da fakirin şiirlerini okurmuş. O çıkarttığımız seheriyatta güzellerdi. Düşündürüyor derdi. Tam bir şair değilsin emme, beni düşündürüyor derdi. Evet. Tam bir şair değilsin emme, beni düşündürüyorsun Ethem Hoca derdi. <gülüyor> Biliyorsun bizde hedefimiz hikmeti yaymak. O mesajların amacı bu. O da güzel bir insandı. Evet. Tabi Mısır Efendimiz öldükten sonra beş gün sonra oturmuş bir şiir yazmış. Etkilenmiş. Çünkü e, Musa Efendi Hazretlerine Aşık bir zattı evet. Musa Efendimiz de ona çok aşık bir zattı Böyle Gül veriyor Musa Efendimiz'e Musa Efendimiz'e gülü alıyor Tam oflara çekilmiş dergide de yayınlandı Uyluyorsunuz hmm. Öyle sakladığımız fotoğraflardan birisi de budur Allah razı olsun. Şair ruhlu birisinin Maneviyat ruhlu birisine Bir gül hediye etmesinin ifade Ettiği mana birkaç yıl kitapla zor anlatılır Evet çok derin Çok derin sıradan birisi verse bir şey değil. Mesela örnek Hallacı Mansur idam edilmeye giderken herkes diken atıyor, taş atıyor değil mi? Evet. Hallacı ne yapıyor? Gülüyor. Gülüyor. Şibli bir tane gül atıyor. Ona... Otur püngül püngül ağlıyor. Evet. Açıklamak lazım. Bun bun Bunları bir bilmek lazım. Öyle. Şair Mehmet Ersan bir gül verirse ifade ettiği mana değişik benim gibi köylü, kaba işe yaramaz birisi hediye ederse hiçbir önemi yok. Hayali nur dolu bir çimen olan, Gönül hak sırrına tercüman olan, Misk ile yoğrulmuş pür iman olan, Bir sultan yaşardı, Sultan Tebeli. Hayali o nur dolu bir çimen olan, Gönlü hak sırrına tercüman olan, Misk ile yoğrulmuş pür iman olan, bir sultan yaşardı Sultan, sultan. tepede Bütün varlığıyla Kur'an meali Bu ahlak içinde ehlu i ali. Çiçekten iffetli, gülden hayalı Bir sultan yaşardı Sultan tepede Bütün varlığıyla Kur'an meali bu ahlak içinde ehl-ü Çiçekten iffetli, gülden hayalı, Bir sultan yaşardı, Sultan Tepede. Mübarek kuluydu Rabbin cihanda, Yarı Medine'de, yarı bu yanda, Abdestli kalemi hakkı beyanda, Bir sultan yaşardı, Sultan Tepede. Mübarek kuluydu Rabbin cihanda, Yarı de yarı Bu yanda, Abdestli kalemi Hakk'ı beyanda, Bir sultan yaşardı, Sultan tepede. Arzular sultanı bir gönüleri, Sevgisi sarmıştı bahri beri, Unutmuş dünyayı çarhe çemberi, Bir sultan yaşardı, Sultan Tepe'de Arzular Sultanı bir gönüleri, sevgisi sarmıştı bahri leberi onunmuş dünyayı çarkı çemberi bir sultan yaşardı Sultan Tepe'de Köşkünün üstünde beyaz martılar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 Geldim huzuruna bir daha bugün. Günler nazarımda ejderha bugün. Azaldı ümidim hem çarha bugün. Sultanımız görünmez Sultan Tebe'de. Geldim. Geldim huzuruna bir daha bugün. Günler nazarımda ejderha bugün. Azaldı ümidim hem çarha Bugün görün sultanım görünmez sultan tepede cîfe-i dünyadan uzaklığıyla duygu temizliği söz aklığıyla kavuşmuş Rabbine yüz aklığıyla ruhu dolaşmada sultan tepede cîfe-i dünyadan uzaklığıyla duygu temizliği söz aklığıyla kavuşmuş Rabbine yüz aklığıyla Ruhu dolaşmada, Sultan tepede. Bir bağ cümbüşlüydü onun aşkında. Güller renk getirmiş şeyhin köşkünde. Dünya değişirmiş nasıl beş günde. O artık öldü. Bir hüzün yaşanıyor Sultan tepede. Bu bağ, bu bahçe cümbüşlüydü onun aşkında. Güller rengini yitirmiş şeyhin köşkünde. Dünya değişirmiş nasıl beş günde. Artık o öldü. Bir hüzün yaşanıyor. Sultan tepede. Sultan tepede. Sultan tepede. Allah razı olsun hocam. Evet dinleyenler, muhtemelen dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda... Tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.